Allah onları asla affetmeyecektir. Evet böyle. Çünkü onlar Allah'ı ve Rasulünü tanımayıp karşı geldiler. Allah da böylesi fasıklar güruhunu hidayet etmez. Emellerine kavuşturmaz.